Tekrar merhaba Açık Dergi. Devam ediyorum stüdyoda. Sona Tekin var. Merhaba Sona. Hoş merhaba. Geldin. Merhaba İksal. Evet. Açık Dergi kuşağında 10 yıl olmuş mudur? 10 yıl olur mu? Daha fazla. Yani 2006 herhalde benim. Dergiden yani, çıkışın. Dergiden çıkışım daha bile öncedir. Olabilir evet. Evet. Açık radyo dinleyicilerin şu anda bence zihinlerinde bir şeyler çınlıyordur. Senin sesini duydukça. Hey. Is, ismi zaten çok iyi bildiğini tahmin ettiğim dinleyiciler var. Son Ertekin bizim uzunca yıllar radyoda e, birlikte tabi caizse dilsek çürüttüğümüz evet. çalışma arkadaşımızken... ...bir gün kapıyı çekti ve ben roman yazacağım diye çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ve şimdi romanıyla stüdyoda e, Arıza'nın merkezine seyahat e, isimli roman... Çok yakın zamanda yayınlandı. Ee, biz de seni İstanbul'da yakalamışken e, hemen bir iki kelam edelim istedim üstüne. E, henüz de henüz galiba bir şey olmadı. E, bir mülakat çabası Evet bu ilk. <gülüyor> İyi şahane. Şimdi sonra şöyle Arza'nın merkezine e, seyahat. Kısaca aslında Soner Ertekin'i bilmeyenler için açık dergi dedim az evvel. Aynı zamanda bizim meşhur açık kitap ansiklopedimizin de büyük emekler veren editörüydi kendisi. Ama bununla birlikte yazı mesaisini açık radyonunda çok önce başlatmış. Ve aslında yazıyı da hiç bırakmamış bir kişi Soner Ertekin. Radyo bıraktığında, radyo mesaisi sona erdiğinde bir seyahatler oldu hayatında. Uzaktan izleyebildiğim kadarıyla şimdi de bir e, fantastik e, romanla karşımızdasın ki bu romanın da şeyi e, nasıl diyeyim lokomotifi aslında bir e, seyahat hali bir tür yol romanı evet e, yol macerası gibi bile e, görülebilir e, evet Arzu'nun merkezine seyahatin genel plotundan <gülüyor> tabi caizse bahsetmeni isteyeceğim e, nedir e, alt başlığını aslında esasında biraz deşmek istiyorum ama erotik feminizmden başlamak üzere. Lakin sen en genel adlıydı bir anlatır mısın bize? Nedir bu seyahat? Dünyaya yeni bir kutsal kitap geldiğine inanılıyor. Hı hı. Ve bir ödül avcımız var kitabın paşinde. Bir takım karanlık müşterileri için bu kitabı elde etmeye çalışıyor. Hı hı. Bu yolda da e, kitap dedektifliğine küsmüş ve bu işi bırakmış ve modada vegan kafe açmış olan e, Leyla ile tanışıyorlar. Daha sonra bu kitabın peşinde bir dünya yolculuğuna çıkıyorlar. Daha çok Asya diyelim. Evet Asya, şey her zaman yanlış hani yazarın biyografisiyle kurguyu böyle üst üste getirmek ama... E, ...sen ne kadar beslendiğini seyahatlerinden romanı yazarken? Çok. Çünkü kitapta geçen ülkeler... ...işte Tayland, Kamboçya... ...Nepal, Laos... ...Bali, Hindistan... ...buralarda çok vakit geçirdim. Hı hı. Bir kısmında aylarca yaşadım. Dolayısıyla... ...yazarken... Gözümde canlandırmam, açıp fotoğraflarıma bakmam veya evet. gezi notlarıma bakmam... ...işimi kolaylaştırdı Hı -hı. daha canlı bir e, görsellik ve hissiyat oluşturmak için. Evet, gezi notları demişken bu arada bir süre aslında e, seyahat yazılır diye yayınladın değil mi? Yanlış bilmiyorum. Ekmeğini bayağı yemişim <gülüyor> şimdi düşünüyorum da. <gülüyor> Ama kolay değil dünyayı gezmek şimdi. E, özellikle yani hani... Pek çoklarımız çakılı kalmışken, e, şeylerin, bilgisayarlarının başında, ofislerde senin radikal bir karar bence her türlü ekmeğin üzerinden evet, ayarlamak önemli. maceraydı. E, aktüelde bir süre seyahat yazıları yazdım Hı -hı. bu e, gezileri yaparken. Hı -hı. Toplamda bir, bir, bir üç dört sene sürekli gidip geldim. Artık e, birkaç sene kış yaşamadım. E, kışları böyle tropik sıcak yerlerde. ...atladım. Hayatımın çok heyecan verici... ...güzel bir dönemiydi. E, bu kitaba da vesile oldu. Evet. Çıktı olarak da bir roman var. Arıza'nın merkezine seyahat. Ben şunu düşündüm... ...bu arada. E, sen aslında... E, ...profesyonelde... ...bir çevirmensin. Evet. E, benim... hani ...yazı ve sona deyince ilk aklıma gelen şey... ...aslında çeviri idi ...di. E, Özellikle dünya edebiyatı yani yabancı edebiyat diyeyim, Türkçe olmayan edebiyatla yakın mesain bu romanı sen yazarken seni nasıl etkilemiş olabilir hiç bunu düşündün mü acaba? Çünkü arızanın merkezine seyahatte çok nasıl diyeyim Türkiye'de bir okur olarak buraya ilişkin esprileri yakalayabilme şansına sahip olmakla birlikte aslında hani dünyanın pek çok yerinde geçebilecek yani bir tür aslında evrensel bir şey de anlatıyorsun bunun hani çeviri edebiyatla haşır neşir olmanla bir ilişkisi olabilir mi diye düşünmedim değil romanı genel yani, hikayesini oluştururken aslında çok düşünerek yaptığım bir şey değildi tabi ki edebiyat çevirisi yapma fırsatım da benim çok fazla olmadı. Bir tek Hı -hı. Tom Robbins'in e, *Even Cowgirls Get the Blues*'u çevirmiştim. Hı -hı. Onun dışında edebiyat çevirisi mesaim olamadı, e, denk gelmedi. E, o yüzden bilmiyorum ne kadar doğrudan bir bağlantı vardır ama benim hani hayatta baktığım yerler izlemeyi, okumayı sevdiğim şeyler mutlaka beslemiştir. E, Evet yani şunu da kendi açımdan da düşünüyorum ben de belki eğitim aldığım yerlerden de kaynaklı aslında çeviri edebiyatla çok aşırı neşir oldum çok uzun yıllar hani Türkçe doğrudan Türkçe yazılmış edebiyattan çok ee, mesela ağırlıklı Amerikan edebiyatının buradaki çeviriyle benim ergenliğim geçmiştir o açıdan hatırladığım kadarıyla senin de bir şey mesai mi olmuştu bu edebiyatla ben de oradan etkisini gördüğüm için sadece bir altını çizdim acaba sen de hani bunu sormakta hmm, biraz düşünmemiştim ama mutlaka etkisi vardır. Ee, ben Tepe'de Amerikan Kültür Edebiyatı okumuştum. Evet, doğru. Ee, onların da bir e, payı vardır diye düşünüyorum. Genelde ya beni aslında ilk roman yazma isteğini bende uyandıran şey... ...Cema Kaş'ın 7 romanını okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Çünkü <gülüyor> e, Türkiye'de geçen... Bize ait ama bir yandan da çok evrensel ve beni heyecanlandıran konularla ilgili evet. ve taze ve modern olduğu için evet. o heyecanın da bu tohumudur hı hı. kitabın. Cem Akkaş'ın yedi romanı başta evet. ilhamlardan birisi. Evet e, bu arada Sevin Okya'yın arkada notunda hatırladım. Şimdi Cem Akaş diye beğenicilik dünyasına söyleyince o da e, benzer dünyalık paylaşıyormuş. Kisenin de şöyle söylüyor. Son Ertekin'in kitabı Harıza'nın merkezine seyahat bana sanki benim için yazılmış gibi geldi. Kurgusu ahir zaman kaşifleri arayıcıları bir yana dili resmen bir hazine diye belirtmiş. Leyla'nın cehennemi de ana karakterden bahsediyor. Benim cehennemim evet buzdan bir... E, Mekan diye belirtiyor Sevin Okkay. Evet ilginç bir izlenim bu arada Sevin Okkay'ın izleniminde onu da söyleyeyim. Buzdan bir e, mekan kısmı. Ben çok daha e, hararetli bir e, roman olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Arıza'nın merkezine seyahatim. Bir kere 300 kilometre hızda giden bir roman olduğunu e, söylemişsin. Bu ne demek? Bunu biraz açmak isterim. Hem bir seyahatten bahsediyor ama kurgusuna ilişkin de bir iki bir şey anlatıyor zannedersem. Aslında bu benim yaptığım bir tanımlama değildi. <gülüyor> e, sonradan hani kitap tanıtımı sırasında... E, Başkalarının yaptığı bir tanımlama. Bu da bilmiyorum herhalde kurgu sürekli bir macera, yol macerası halinde olduğu için olaylar da arka arkaya böyle bir hızlı takip ettiği için yapılmış evet. bir yakıştırma diye düşünüyorum. Peki o zaman erotik feminizm, sürdürülebilir hedonizm ve fantastik gerçekçilik yakıştırması sanırım sana ait. Evet o bana ait. Biraz onlardan ee, konuşalım ...çünkü iddialı... E, ...nitelemeler olduğunu söylüyor. İddialı derken... ...icat gibi de bir yandan... ...erotik feminizm kısmı... E, ...çok edebi bir yandan da... böyle ...çok sosyolojik bir şey anlatıyormuş gibi ama... ...biraz konuşalım mı? Niye böyle anlattın romanı Alt başlık olarak duruyor önümüzde. E, bu kavramlar... Kitabın baş karakteri Leyla'nın e, inandığı değerler olarak geçiyor kitabın içinde. Hı hı. Bunlar aynı zamanda benim de inandığım değerler. Hani <gülüyor> e, baş karakterle sürekli her an özdeşleştiğimden değil. Fakat benim için de değerli kavramlar. Hı hı. E, erotik feminizm deyince ben şunu anlıyorum. Kadının cinselliğinin kadına ait olması. Hı hı. E, i̇nsan... Kendi nasıl diyeyim e, cinselliğini dışa vurumcu bir şekilde de yaşıyor olabilir. Daha <gülüyor> muhafazakar bir şekilde de yaşıyor olabilir. <gülüyor> Ama bu tamamen kendini ilgilendirir ve bunun temsil edildiği noktalar e, temas noktalarında da gene sadece kendisini ilgilendirmeli ve bunun kontrolü daima kendisinde. Olmalıdır. Ben kadının cinselliğinin geri alınması gerektiğine hı hı. inanıyorum. Leyla da böyle bir karakter. En azından bu konuda ısrarcı onu görebiliyoruz. Leyla bu, bu, bu yolda yürüyen bir arkadaşımız. Evet. <gülüyor> Kendi gizemleri olan e, hatta düğümleri olan biraz da bu düğümlerini çözmek için e, bir seyahate çıkmaya ikna olmaya razı oluyor aslında. Evet. E, romanın bir noktasında ama roman... ...onun içine çok girmeyi istemiyorum konuşurken... ...roman okuyucuları için... ...evet ve devam edelim... ...sürdürülebilir hedonizm kısmı... ...sürdürülebilir hedonizm biraz... E, ...yaş almakla <gülüyor> ilgili... ...çünkü hedonizm biliyorsun çok... ...yorucu... <gülüyor> ...yıpratıcı... <gülüyor> ...yıpratıcı... E, ...fiziksel olarak insan yaş aldıkça... E, ...hedonist bir yaşam tarzını... ...sürdürmek zorlaşıyor... <gülüyor> e, ...hem... Fiziksel olarak hem de manevi olarak da aslında insanı yorduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ben yaşlandıkça biraz daha huzur peşinde olmaya başladım. Hı hı. Ama bu da da böyle yavaş bir ölüm şeklinde olmamalı hayatta bence. Hı. O yüzden o sedonizmi daha e, sürdürülebilir dozlarda hayatımda hep tutmak istiyorum. insanın. Kendine sorumlu bence vahşi kalmaktır evet. Bunu gerçekleştirmek için de sadece huzur başında olmak değil biraz da o canlılığı tetikleyecek Sürdürülebilir hedonizm yöntemlerine evet. başvurmakta fayda var bence Evet o vahşiliği muhafaza etmek konusu bence önemli Romanın karakterleri açısından önemli Leyla ve hakk'ının baş karakterleri olduğunu zannederim söyleyebilirim Evet. Hani ilerletici karakterler, çok zengin bir karakter çeşitliği olmakla birlikte arızanın merkezine seyahat Bu iki karakter, Rin aslında birlikte e, hareketini izliyoruz roman boyunca farklı coğrafyalarda. Ama dediğin gibi ikisi de bir tür kendi e, benliklerini korumak telaşındalar sürekli. Bu e, aslında tam dediğin gibi sürüdüleri hedonizminde e, bir kısmı evet hani bir yoldasın. ...yolda sana eşlik edenler var, yolda karşılaştıkların var... O ...karşılaştıklarına karşı bir performans göstermekte durumundasın ama... ...geri dönüp hakikaten bir noktada kendine ilişkin bir inatı da... inadı da dilendirmek gerekiyor zannedersem. Yani bu iki karakterin arasındaki temel gerilim de bu şeyden kaynaklanıyorsam... ...kendi iki ayrı çekirdekleri olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bu noktada kadın karakterin yanında bir de Hakan var... Hakan da hani şey, çok kadın gözüyle de o kadar yerilen bir karakter. Evet bir tür e, belli bir sosyolojiye te tekabül ediyor olmakla beraber. E, yani Hakan'ın da hani erotik feminizme bir noktada alışacağını düşünebiliriz belki. Ne dersin bu konuda? Ya e, Hakan da Leyla da zayıf tarafları da olan, güçlü tarafları da olan... ...zaman zaman böyle hayranlık duyduğumuz, zaman zaman da e, beğenmediğimiz... Evet karakterler Hı -hı. ama e, bu işte kadın erkek ilişkisinde birbirini değiştirmek, başkalaştırmak ve teslimiyet adı altında artık kendinden uzaklaşmak Hı -hı. E, yapısından ayrı durmaya çalışıyorlar aslında. Hı -hı. Hani bireysellikte Aşırı bir noktaya çıktığında bu sefer beraber yürümeyi imkansız kuluyor. Dolayısıyla aralarında bu böyle bir gerilim var. Aslında itiraf edeyim şöyle düşündüm. Bu sadece ilişkiler üzerine bir kitap değil ama Tabii. önemli yeri var içinde. Hı hı. Bu romantik komedilerde hep şey vardır. İşte asi bir erkek karakter yola gelmez falan çılgın. Bir, ve onu böyle e, bir gün onun değişeceğini, bir gün daha uysal olacağını... ...bir gün evet. kendisine daha iyi davranacağı hayaliyle yanıp tutuşan bir de kadın vardır. Evet. E, ve böyle kendini parçalar eder. Sonunda da adam, aa ne oldu işte çok güzel, mutlu oldular ve adam yola geldi... ...ve işte sevgiyi, aşkı buldu falan. Tabii ki böyle bir şey yok. Böyle yok. bir beklenti olmamalı. Gerçekçe Hı -hı. bir şey de değil. Evet. Dolayısıyla Hakan'ı işte eğrisiyle doğrusuyla Hakan diye bir karakter var ve Leyla onunla bir araya geldiği için çok şanslı. <gülüyor> Yoksa o yavaş ölüm dediğimiz şeyi tek başına gerçekleştiriyordu. Modada, vegan kafesinde. Evet. E, dolayısıyla o huzurun içine gömülüyken vahşiliğini yakalamasına yardımcı olan Hakan'dır ama her e, hayatımıza heyecan katan insan da bizim... E, ...ruh eşimiz, hayat eşimiz... Evet. ...olmak zorunda değildir yani... ...her buluşma, her ilişkinin... Hı hı. ...misyonu farklıdır. Evet. Çok da şey etmemek lazım gibi. Çok da şey etmemek lazım. Şey etmemek <gülüyor> lazım evet. Zaten evet romanı okuyanlar da görecek. Ee, yani çözüldüğünde... ...tüm hikaye... ...çok da şey edilmeyen... ...yani devamını merak etmedim değil... ...nasıl devam edecekler yaşamlarına diye... ...o ayrı bir konu ama görebildiğim kadarıyla... Ee, o kadar yani vahşice ve çok tehlikeli şeyleri atlattıktan sonra, olayları atlattıktan sonra... ...iki karakterde gayet hayatına adapte olmak. Gerisin geri hayatlarına dönüp aslında birbirlerinin yüzüne bakabiliyorlar hala. O bana epey ilginç geldi. Bu bir tür hani şey ideal bir iletişim ve ilişki biçimi gibi de geliyor. Bir hedefin peşinde birlikteler ve yola çıkıyorlar. Sonrasında Hakan ve Leyla hayatlarına devam edecekler aslında. Çok da şey etmemek lazım. Evet, yani çatışma kaçınılmaz ama o çatışmadan hayatımıza ne katıyoruz? Ve ilişkilerimize çatışmayla ne kadar yıpratıyoruz? Hı hı. Çatışma sonucunda hayatımızda kalmaya değer insanlar kim oluyor? Sevgi evet. yok olmaz dönüşür bir enerji biçimi olduğu için hı hı. işte bunları üzerine evet, kitabın... düşündürdü. Evet, kitabın esas yani ana konusu ilişkiler değil dedin haklısın ama sadece o kısmı da konuş, yani ağırlık olarak onu konuşmuş gibi olduk ee, yani kitabın kurgusunu ilerleyen ana unsurlardan birisi de işte bir gizemli kitap az evvel de senin söylediğin gibi kutsal kitap ee, yani bir kitabın peşinden giden bir kitap okuyorsunuz aslında e, en nihayetinde ee, bunun üzerine biraz e, yorum yapmanı e, rica edeceğim bana her zaman çok esprili gelmiştir yani okuyucu da bir yandan belli bir sona doğru giderken romanın içerisinde aslında o kitabın peşinde o kitabı hayal etmekte ama çok zor gerçi sen çok hoş ipuçları vermişsin yani farklı edebiyatlara göndermeler yapan ama biraz bu kitap içinde kitap meselesinden bahsetmeni isteyebilir miyim neydi senin aklında referansta mesela az evvel 7 romanından bahsettik yani çok uzak e, anıştırma gibi gelecek de bana da e, Gül'ün adını bir şekilde anımsattı. Evet. Yani ila nihai biraz konuşmak isterim bunun üzerine de. Ya ben çocukluğumdan beri okuduğum izlediğim her şeyde böyle Indiana Jones merakından olsun işte Star Wars'dan olsun. Senin bahsettiğin e, işte yedi vesaire şu bu böyle e, gizemli kutsal kitaplar tarikatlar vesaire ve böyle gizem maceralarından hep hoşlanıyorum. E, hı hı. E, ...ne bileyim iyi bir Harry Potter okuyucusuyum... mesela bu tarz şeyler... ...konular ilgi alanıma giriyor. Hı hı. Ee, ve bir kitap yazarken de... Yani ...yapmak istediğim pek çok şey vardı... ...ama başta... E, ...sadece yazmak... Hı hı. ...ama o yazdığım okunabilir olması için de... ...bunun... E, ...olabildiğince makul bir kurgusu evet. olmasını... ...ve e, kendini okutan bir yapıya sahip olmasını istemiştim. O yüzden Hı -hı. böyle bir macera kurgusu bile anladım. Yönetmen bir arkadaşım var Çağla Zencirci. O ilk e, ilk versiyonlarından kitabını, ilk birini okuduğunda demişti ki sonra da macera filmlerinde, aksiyon filmlerinde bir, bir önde ön planda macera vardır. Arka planda da bir aşk hikayesi vardır. Seninki de tam tersi olmuş. Önde bir aşk hikayesi gidiyor. Arkadan da böyle bir macera var ama ama kitabın editörlük aşamasında yayın çalıştığım süreçte hı hı. bir macera kurgusu varsa bizim bunu düzgün yapmamız evet. gerekir dediler. Ve böylece onu güçlendirmek mecburiyetinde kaldım. Baya e, eğitici bir tecrübe oldu benim için. Maceranın biraz daha öne çıkması. Macera sonucu. biraz daha öne çıktı. Çünkü zayıf kalan bir macera unsuru e, eksik hissettiriyordu anladığım kadarıyla okula. ...kura... Aha. ...bunu toparlamaya çalıştım... ...dolayısıyla hem kişisel zevklerim... ...hem de kitabın... ...baştan sona... ...bir solukta okunabilmesi hedefiyle... Evet. ...böyle bir... ...maceraya girdik... <gülüyor> ...evet... ...kitabın yazma sürecinde de... Bir ...maceraya yakın oldu denebilir belki... ...uzunca yıllardan bahsediyoruz aslında... ...valla başlayalım 8 sene olmuş... Evet. Bundan üç sene önce oh tamam bu bitti diye düşünmüşüm ama üzerine iki kez daha kurguyu değiştirip baştan yazdım. Evet. Zor işmiş ya. Yani. <gülüyor> Hakikaten zor iş. Şimdi düşünüyorum bitti diyorsun romanına sonra e, güvendiğin e, dudaklardan bir şey çıkıyor. Bir evet. daha girişiyorsun sonra bir daha girişiyorsun. Bu aslında yazdığın şeye de bir tür hakimiyet gerektiriyor ve yazmanın kendisine de bir tür hakimiyet gerektiriyor yanlış mı düşünüyorum? Ee, öyle e, yani eğitici tecrübe oldu derken hakikaten yani e, hafif kelimeler değil benim için gerçekten zor oldu özellikle de üçüncü turda Hı -hı. yani o üçüncü tur beni bitirdi <gülüyor> <gülüyor> Ellerine sağlık Bitirdi ama bir de 120 bin kelimeden 70 bin kelimeye indi Yarı yarıya denemeyecek bir şey. Hmm, neredeyse. Yüz on bin kelimeden ama yani bayağı bir e, kısaldı son turda. Hı hı. E, çok meşakkatli bir işmiş. Nasıl ifade edeyim bilemiyorum. Evet bakalım okuyucular ne söyleyecekler <gülüyor> kitap hakkında. Onu da senden sonra duyarız bir şekilde. Evet Arza'nın merkezine seyahatin Mundi'den çıktığında da belirttiğim tekrar e, yeni faaliyete geçmiş e, bir geyinevi bir oda yani can yayınları altında faaliyette bulunan e, yeni bir marka e, evet, mundi de yeniliklere gebe gibi gözüküyor e, kataloğu da yavaş yavaş oluşuyor e, arızanın merkezine seyahatte aslında şey yapısıyla e, hibrit diyebileceğim yapısıyla yani edebiyat zevki açısından çok çeşitli e, şeyler sunuyor çok çeşitli kanallar sunuyor e, umarım mundi de de hoş bir yere oturmuştur e, mundi'nin müstakbel okuyucuları da zevkli okurlar ama ısrarla istemelerini biz bu yayından en azından söyleyeceğiz. Arıza'nın merkezine Seyahat sonuna daha az söyledi. E, hakikaten bir çırpıda okunan bir macera kitabı. Ayrıca e, yerli de bir <gülüyor> macera kitabı olduğunu söylemek lazım. E, o denge bence romanın en e, zevkli yerlerinden birisi. Yani e, oluşturduğun karakterlerin... Tüm dünyayı e, gezerken açılması karakterlerin ortaya çıkması bu sırada gerçekten olmadık manzaralarla hem yani hem doğal nasıl diyeyim dağlarla taşlarla yanar dağlarla karşılaşıyor olmakla beraber hem de dünyanın dört bir yanından e, insan figürleri de e, karşınıza çıkacak işte bir e, Mayın tarlasında Mekong civarında mıydı nerede evet. neredeydi evet Mekong civarında Cambodia'da bir, bir Mayın tarlasında evet. Mayın tarlasında e, işte Köyle amca. Bir köylü amca. Neyse çok da, şey yapmak, çok da şey yapmayayım. Çünkü sürümüzün de hakikaten sonuna geliyoruz hızlıca. Önümüzdeki günlerde açık radyoda sabah kuşağında, sabahlıkta bu kitabın müzikleri de çalınacak. Kısaca ona da gönderme yaparak bitirmek isterim. genç Gençtük ağırlayacak seni. Kitabın bir playlisti var. E, tabii hiç şaşırtmadı. ben yani playlist yapmayı da biraz... Sizden öğrenmiştim, açık Dergi'den öğrenmiştim müziğin Herkes içinde <gülüyor> e, içinde yaşayan insanlarsınız yani kitapta da bolca müzik var aslında e, belirleyici oldu mu e, kurguda müziğin varlığı ya da nasıl bir dramatik şey yani katkısı var? Ya mutlaka var bir de bazı bölümlerde ya aslında başından sonuna yazarken böyle günde 8 saat falan debüsi dinlediğim oldu. Yani çok debüsi <gülüyor> dinleyerek yazdım. Onun dışında da belli bölümleri yazarken biraz daha kendimi atmosfer yaratmak için dinlediğim müzikler oldu. <gülüyor> ben müzikle de iç içe bir insan olduğum için o canlılığı benim için yaratan bir şey. Umarım okur daha aynı heyecanlı hisseder. Evet bu arada kitaba baktım. Arka kapakta bekliyordum aslında Spotify linkini ama galiba yok değil mi? Onu artık senin paylaşmıyor. Kitap yazmıyor. Evet. Spotify'da Arıza'nın merkezine seyahat yazdığınız zaman çıkıyor. Evet. Kitabın müzik listesi. Peki sonra şimdi neler yapıyorsun? Yani edebiyat manasında. Edebiyat manasında yeni bir roman için yaklaşık bir senedir mod alıyorum ama hiç Hı -hı. olgunlaşmış değil. Hı -hı. Olgunlaşmasını bekliyorum. Bir yandan da öykülerimi e, temizliyorum, toparlıyorum. Bir öykü kitabı hazırlıyorum yaklaşık. Belki bir iki aylık işi kaldı. Çünkü kışın ona da çalıştım. Hı hı. E, kitaptan kalan vakitlerimde. Hı hı. E, dileğim bol bol yazmak. Evet. Yaz, yazdıkça da bekliyoruz. <gülüyor> Her zaman tabii ki. E, seve seve. Teşekkür ediyorum. Şeyi atladık ama yapalım. Her radyo programı biraz eksik fantastik gerçekçilik kısmı. O da zaten romanın biraz kendisi bana kalırsa. Evet. Az evvel söylediğim o güzel kontrastlar yani kitabın içindeki. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz ayrıca burada bulunduğun için. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Çok mutlu oldum. Umarız seyahate katılanlar bol olur. En görüşürüz.